Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. Ee, biz bu kaydı 3 Ocak günü yapıyoruz. 3 Ocak 2022. Ama siz 4 Ocak 2022'de dinleyeceksiniz. Salı günü saat 16.30'da. Pandemi zamanında uzaktan kayıt yaptığımız için kayıt tarihlerini özellikle veriyoruz ki gündemle ilgili bir değişiklik olursa onu kaçırmış olmamız için bizi affedin diye. Bugün ortağım Damla özler ve ben Rauf Kösemen bir konuğumuzla Ali Koç'la birlikteyiz. Bu Ali Koç'la birlikteyiz lafı hep o Ali Koç değil bu eğitimci olan Ali Koç diye biter. Bu kez de öyle bitiyor. Eğitimci Eğitimpedia.org'un kurucusu Ali Koç'la birlikteyiz. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Teşekkürler. Özlemişiz sizi. Peki evet, tekrar süresiydi. hoş geldin. Hemen hatırlatalım. Dikkatli dinleyicilerimiz bilirler. Birkaç sene önce yine Ali Koç'la beraberdik. Hem de OECD rakamlarıyla beraber eğitimin hali pürmeli konuşmuştuk. Şimdi yine ile beraberiz sevgili Ali'yle ve yine eğitimin hali pürmeli halini konuşacağız. Aslında biraz kişisel bir yerden çıktı bugünkü programın başlangıcı. Kendi çocuğum için ben okul aramaya başladım. Geldi artık hayatımın. Sonbaharı diyesim geliyor ee, ve konuşurken birden Ali seninle beraber ne yapacağız bir okul işlerini memlekette? Hani özel okul neden bu kadar rağbet görüyor? Neden? Biz çocuklara eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamıyoruz ve devlet okulları neden bu halde neden veliler oraya güvenemiyor diye başladık ve dedik ki bize neyse bu sohbeti diğer kema taşıyalım. Çünkü e, dinleyicilerimiz arasındaki pek çok velide hem önümüzdeki dönem e, eğitimde neler olacak, özel okulların durumu ne olacak hem de e, çocukların eğitimi nereye gidiyor sorularının cevaplarını merak ediyor Sevgili Ali nereden başlayalım istersen? Özel okulların önümüzdeki dönem fiyatlarına yansıyacak korkunç rakamları ve bu rakamlarla beraber eğitimdeki eşitsizliğin yarılarak daha da büyük bir kamyon haline dönüşmesini konuşalım önce? Evet, yaklaşık 3-3,5 yıl olmuş biz diğer yayını yaptığımızda. İsterdim ki bugüne evet çok güzel değişiklikler oldu artık o kaygıları değil yayından önce Rafla konuşuyorduk eğitimin içeriğinin biraz konuşsak diye o aşamalara geleceğimiz oralara da daha çok konuşacağımız günler olsun isterdim. Ama o konuştuğumuzdan bugüne iyiye giden değil ne yazık ki çoğunlukla kötüye giden şeyler oldu. Bu da yani sadece eğitimle ilgili değil elbette ki hem pandeminin yarattığı depresif durum, ekonomide yaşananlar derken ebeveynler çok kaygılı bir profilde artık o kaygı daha da yüksek e, düzeye ne yazık ki e, çıkmaya başladı. Özellikle özel okul, devlet okulu bağlamında kararını özel okuldan yana kullanan veliler açısından da işte son dönemde duydukları enflasyon rakamları okulların ilan etmeye hazırlandığı ücretler derken e, kaygı galiba ikiye katlanacak. Çünkü önemli sayıda veli grubu için özel okul e, politik ya da çocukların almasını istedikleri eğitim Dolayısıyla tek seçenek gibi gözüküyor. Orada bizi yüksek zamlar bekliyor. Çünkü o yüksek zamlar yapılmadan nitelikli özel okullar bağlamında söylüyorum. Nitelikli eğitim vermek çok mümkün gözükmüyor. Çünkü öğretmen ücretleri, okulun hizmet içi eğitimi ayıracağı bütçeler, yani nitelikli eğitim ayıracağı bütçelere dikkat eden okullar için çok ciddi eğitim ücreti artışı yapmak zorunlu gibi gözüküyor. Yani orada ben özel okullara kızamıyorum yani niye yüksek zam yapıyorsunuz diye. Başka şansları yok. Okulların açık kalabilmesi ve nitelikli eğitim yapabilmesi için devlet okulları bağlamında da ciddiye alabileceğimiz bir nitelik artışı gözükmediği için galiba oradaki veli daha sıkışmış olarak hayatına devam ediyor. Olacak gibi şu andaki ana tablo, hani gördüğümüz iki çözümde devlet okulu çözümü de, özel okulu çözümü de, evet ben kararımı verdim ve artık içim rahat diyebileceğimiz bir düzeyde gibi gözükmüyor. Başlangıç olarak önce bir karamsar tabloyla başlayayım ne yazık ki. Bu karamsar tabloda aslında öne çıkan, e, belki de başlığımız eğitim hakkı meselesi. Ruhuk hemen senin bu noktada söyleyeceğin bir şeyler var sanırım. Çok şey var. Yani şimdi meseleyi biz kendi sosyoekonomik pozisyonumuz üzerinden ele alınca memleketin en yakıcı işi özel okulların niteliği gibi gözüküyor olabilir. Yakıcı olmadığı anlamına gelmiyor bu ama nüfusun 24 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Şimdi böyle bir rakamdan fazlası olabilir, azı olamaz yani. Yanlış <gülüyor> hatırlıyor olabilirim rakamı ama şimdi böyle bir durumda Zaten onların gündeminde özel okul diye bir şey yok. Yani olması da mümkün değil. Herhangi bir şekilde eğitime harcayabilecek bir ek e, bütçesi olmayan ailelerden söz ediyoruz. Yani eğitim jargonu ile velilerden, o velilerden söz ediyoruz. Dolayısıyla adaletli buradan konuşmaya başlamak lazım yani. E, buna yabancı değildir bu e, duruma. E, mahalle okulu, devlet okulunun iyileştirilmesi... Talebin özel okullara yönelik olan talebin devlet okullarının bir şekilde kolektif şöyle enerjiyle vesaireyle düzenlenmesi yoluyla çözülebilir çözülemeyecek falan gibi tartışmalar yapmıştık zamanında çünkü buradan tam devam bu edelim evet tam Hı -hı. bu noktada eğitim hakkı derken eşit erişim eğitimde fırsat eşitliği eğitime erişebilme e, ve herkes için nitelikli eğitim As asıl taleplerimiz bunlardı bizim ve bir noktada Türkiye'deki eğitim sisteminde de ciddi bir kırılma yaşadık ve eşitsizlikleri derinleştiren yeni bir durum var elimizde. Program başlangıcında da onu konuşuyorduk. Aslında biz şu anda devlet okulları üzerinden konuşabiliyor ve bunun üzerinden eğitimin kalitesini konuşuyor olmalıydık. Ama konuşamıyoruz ve bu eşitsizlik gitgide derinleşiyor. Ali hemen sana topu atıyoruz. Evet. Şimdi orada veriler çok işimize yarayabilir. Birincisi şu OECD'nin yani PISA'nın eğitimle ilgili kısım açısından PISA'nın bize gösterdiği birkaç veri var. Türkiye'nin PISA sonuçları içerisinde birinci olduğu bölümler var. Ama çok gurur duyabileceğimiz bölümler değil bunlar. Onlardan biri şu, Türkiye, Türkiye ebeveynlerin kamu kaynakları dışında ya da örgün eğitim dışında yani bir çocuğunuz var. Devlet ya da özel okula gidiyor olması fark etmez. Ee, normal bir eğitim alıyor. Bu eğitimin dışında ebeveynin para harcaması. Yani okul dışına para harcama konusunda birinci sıradayız. Bu ne demek? Türkiye'deki ebeveyn devlet okuluna ya da özel okula çocuğunu gönderiyor. Ama bunu yeterli bulmuyor. Orada aldığı eğitimi yeterli bulmuyor. Yani bir birim özel okula para harcayan veli bir buçuk birimde okul dışına para harcıyor. Yani özel okula veriyor, peşinden dershaneye gönderiyor, dershaneye etmiyor özel ders aldırıyor demektir. Devlet okuluna giden veli de aynı harcamayı yapıyor. Bu ne demek? Kamu ya da özel kaynaklarla oluşturulmuş olan okul her iki türde veliye istediği nitelikli eğitimi sunmaktan uzak gözüküyor. Bunun okullar dışında nedenleri de olabilir, velinin beklentisinin yüksekliğiyle ilgili. Ama bu tek başına açıklamak da yetersiz. Bu şu demek: öğrencisinden öğretmenine ve velisine kadar okul sistemine güvensizliğin yaygın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Önce bunu bir kenara bir koymamız lazım. Okula genel olarak bir güvensizliğimiz var. İki, kamu kaynaklarının dışında özel yatırımlarla desteklenen eğitim sistemleri aslında da Türkiye. Çok önde. Bir, gelişmiş ülkelerin çoğunda hani İngiltere ve Amerika'yı biraz eğitimde dışarıdan gelen öğrenciye de hizmet sundukları için önemli bir sektör Amerika, kanada ve İngiltere'yi biraz oralardan ayırmak gerekiyor. Çünkü kendi öğrencisine özel öğretim satmanın dışında bütün dünyaya özel öğretimi sattıkları için onların biraz pozisyonlarını farklı değerlendirmek. Doğru olur ama onun dışında gelişmiş bir ülke yurttaşı şunu bilir mahallesinde çoğunlukla da çocuğunun yürüyerek gidebileceği nitelikli bir eğitim kurumu vardır ve o eğitim kurumu için bir karar verir dışarıdan ayrıca bir destek gerekirse ki çoğunlukla gerekmediğini düşünür ve bunu bir şekliyle çözer ama gelişmekte olan ülkeler diye tabir edebileceğimiz ülkelerde genellikle bu sağlanamaz. Bunu sağlamak için de özel sektör yatırımları devreye girer. Şimdi Türkiye'de uzun yıllardır özellikle muhalif kesimler açısından devlet okullarına ciddi bir güvensizlik yaşanıyor ve bu güvensizliği aşabilmek için de özel okulları bir sığınak ve bir liman olarak görme eğilimi var. Yani kendi çocuğuyla ilgili nitelikli eğitim alamayacağına dair çocuğunun nitelikli eğitim alamayacağına dair bir inancı var. Bu inanç ve kaygı dolayısıyla da bir özel okul tercih ediyor. Yani böylelikle kendi hatta kuruyor. bazen bazen de kendi özel okulunu kendisi kurmaya kalkıyor. veli Kolektifleri olarak tabi tabii kendisi de onu kuruyor. Türkiye'de yasal mevzuat izin vermediği için ki dünyada aslında veli kolektifleri yaygındır ve çoğunlukla devletler tarafından desteklenir ee, ama Türkiye'de bu mevzuat buna izin vermediği için veli kolektifi dediğimiz şey de öz itibarıyla bir özel okuldur. Yani siz başka bir mevzuatla okul açamadığınız için karın patrona gitmediği, ki özel okul o anlamıyla da çok karlı bir sektör değildir. Herkes çok büyük paralar kazandığını düşünür. Çok öyle değildir. Veli inisiyatifli okulların ucuz olamamasından da bunu anlayabiliriz. Hiçbir veli inisiyatifli okul öyle ucuz falan da değil. Sizler de deneyim içerisinde böyle şeyler vardır. Çünkü işin doğasına aykırı bir şeyden bahsediyoruz. Piyasa koşullarıyla belirlenmiş bir yere girdiğinizde siz sadece karın kime gideceğiyle ilgili kısımda bir karar verirsiniz. Ve dediğim gibi özel okulculuk öyle dışarıdan görüldüğü gibi çok karlı bir sektör de değil aslına bakarsanız. Orada daha doğru olan şudur. Velilerin Türkiye'deki yasal mevzuat gereği daha çok örgütlenmesi gereken yerler bana göre devlet okulları. Hala devlet okullarının kurtarılabilir iyi çözüm olduğuna inanıyorum ben kişisel olarak. Kendi özel okulum olduğu dönemde de her zaman bunun savunusunu yaptığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü devlet okullarında kurtardığımız her sınıf kendi çocuğumuzdan sonra başka çocukların da nitelikli eğitim almasına yol açar. Fakat Türkiye'de orada garip bir şey var. Veliler devletle olan güvensizlik ilişkileri, kaynakların nasıl kullanıldığına dair güvensizlikleri nedeniyle devlet okullarına yardım etmekten uzak duruyor Devlet okulları da veliyi dışta tutmakla ilgili bir pozisyon aldıkları için ve bunu doğru pozisyon olarak belirledikleri için e, devlet okullarında örgütlenmek ve orada nitelikli eğitim sağlamakla ilgili adım atamıyoruz. Örneğin çok sayıda veli inisiyatifi e, özel okullar kuruyor ve bu e, özel okulların yüksek maliyeti dolayısıyla da e, yüksek maliyete katlanıyor. Ama çok sayıda boş köy okulu var, çok sayıda kenar mahalle okulu boş. Bir tek öğretmen ve iyi bir sınıfla aslında çok şey değişebilir. Bu tür alternatif örgütlenme modellerini ben daha buluyorum. Bunun nedeni şu, siz örneğin çocuğunuzu bir devlet okuluna verdiniz ve fiziksel koşulları iyi olmayan bir okuldu. Kendi çocuğunuzun daha nitelikli bir sınıfta eğitim alması için o sınıfa bir yatırım yaptınız. Projeksiyon aldınız, bilgisayar aldınız. Sınıfın malzemelerini yenilediniz. Bu sizden sonra başka çocuklara da hizmet etmeye devam edecek olan bir kaynak. Ama diğer alternatifler çok diğer çocuklara hizmet edebilme e, hedefine ne yazık ki ulaşamıyor. O nedenle benim önerim devlet okullarından umudu kesmek değil, devlet okullarının niteliğini artırabilmek için yeni örgütlenme modelleri oluşturabilmek. Kamuya bu konuda baskı yapabilmek. Yani Türkiye'de biraz düştü oran %9'lara indi özel okullarda okuyan öğrenci oranı ki bence hala yüksek bir oran. Çünkü Türkiye'de özel okulculuğun büyümesinin nedeni özel okullarda çok nitelikli eğitim yapılması değil aslında. Devlet okullarında niteliğin sağlanamaması ya da garanti altına almaması. O nedenle özel okullar büyüyor. Yoksa özel okul kötü bir şey değil bir eğitim felsefesini savunmak, bir grup alternatif yaşama inanan insanın bir araya gelerek çocuğunun eğitimi için farklı yollar araması bütün eğitim sistemini ileri götürür. Bizde özel okuldan çok paralı okul var. Yani devlet okulunun sağlayamadığı sınıf mevcudunu sağlayan, tuvaletine tuvalet kağıdı koyabilen gibi bir yapı var ve tamamı da biliyorsunuz devlet okullarındaki müfredatın aynısını uygulayan. Okullar yani... De, özel okulun niteliği değil, devlet okullarının niteliksizliği şu anda özel okul bolluğunu yaratıyor. Hani Bunu yaratmanın önüne geçeceksek eğer, yani eğitimin özelleştirilmesiyle ilgili bir, bir büyümenin, gelişmenin önüne geçmek gibi bir hayalimiz varsa, kendi çocuğumuzun ötesine taşan bir hayalimiz varsa, ben hala çözümün devlet okullarında aranması, oralarda örgütlenilmesi, Devlet okulların niteliğinin ile ilgili bir kamusal baskı oluşturulmasıyla ilgili çalışılmasını daha doğru bulurum. Çok uzun konuştun diye biraz kısa kesmeyeceğim. <gülüyor> ben bir düzeltme ile başlayayım. 7 milyonmuş Türkiye'de şu anda asgari ücretli sayı 2022'de değişeceği öngörülüyor. İşte bu son ekonomik düzenlemelerden, maaş düzenlemelerinden sonra benim hatırladığım 24 milyon yoksulluk sınırında yaşayan insan sayısıymış. Daha daha kötü yani durum sandığımızda. <gülüyor> ee, okul üzerine konuşuyoruz ve sistem üzerine konuşuyoruz ama aynı zamanda hem e, sistemin hem de her okulun e, temeli öğretmenler. Öğretmenlere yapılan yatırım ve öğretmenlerin hali pürümeli halini konuşmadan söylediğimiz her şey eksik kalacak gibi sanki. Evet. Senin de bildiğim kadarıyla bu ara bir uluslararası öğretmenler ağır kurmaya yönelik bir e, çaban var. E, orası nasıl gidiyor ve neyi değiştirmeyi umuyorsunuz Türkiye'deki öğretmenlerle ilgili durumu. Çünkü bir yandan da e, devlet okullarında da velilerin e, korkularından biri, hani öğretmenin bir gün gitmesi, e, çoğunlukla iyi öğretmenlerin de paralı okullar dediğimiz okullar tarafından alındığına yönelik bir algı var. Yani orası nasıl değişecek? Oradaki dönüşüm dinamikleri neler olacak? Evet. Ee, dünyada hani eğitimle ilgili çok genel kabul yoktur ama birkaç genel kabul var. Bunlardan biri benim de çok katıldığım genel kabul şu. Bir okul ya da bir eğitim sistemi öğretmeni kadar iyidir. Öğretmen ne kadar ise okul ya da eğitim sistemi o kadar iyi olur. Ve öğretmen öyle bir şey ki mekandan, zamandan bağımsız olarak bir çocuğun hayatına dokunmakla ilgili çok en yüksek potansiyelimiz oldu. Bugünlerde Metaverse ve diğer gibi diğerileri gibi teknolojiyle ilgili yeni teknolojilerle ilgili tartışmalar var. Ben orada şuna bakıyorum. Örneğin bir köye iyi bir öğretmen atandığı zaman o köydeki bir sürü çocuğun hayatı değişebiliyor. Ama bir köye öğretmen götürmek. Hele hele okul fiziksel mekan olarak okul götürmek çok zor. Ama bir öğretmeni geçici de olsa oraya taşımak kolay. Bir değişim elçisi olarak öğretmen, bir değişimin tetikleyicisi, başlayıcısı olarak öğretmen eğitim sisteminin içerisindeki hala en önemli unsur. Ve bir çocuğun çok sevdiğim, hani artık herkesin de kullandığı bir tabirle hani bir çocuğun hayattaki büyük şanslarından biri iyi bir öğretmene rastlamak küçükken. Aslında ben Çocuklarımızın özellikle dezavantajlı çocuklarımızın iyi bir öğretmene rastlama şansını artırmak istiyorum. Çünkü artık yaşım ilerliyor yaklaşık 25 yıldır eğitim sektöründe hani Cizre'den İstanbul'a kadar en düşük gelir gruplarından en yüksek gelir gruplarına kadar alanlarda hizmet vermiş bir eğitimci olarak çalışıyorum. Ee, Olaylara bakmaya çalışıyorum ve bunun içerisinde de en önemli sorunumuzun, nitelik farkının yaratan en önemli sorunumuzun, özellikle dezavantajlı çocuklarımızın iyi öğretmen dediğimiz öğretmenlerle karşılaşma ihtimali her geçen gün azalıyor. Bunun içerisinde devletin öğretmen atama yöntemiyle, öğretmenlerin görevde yer değiştirmeleriyle ilgili mevzuat hataları da var bana göre. Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışmalarından dolayı herhangi bir ödüllendirmeye, herhangi bir motivasyona sahip olmamaları gibi nedenleri de var. Öğretmeni sınıfa girip çıkan sıradan bir insana dönüştürdüğünüzde bir sorunla karşı karşıyayız. Yani geçmişte sınıfa giren bir ulvi insana dönüştürmek de bence hatalıydı. Ama şimdi sınıfa giren sıradan bir insana dönüştürmeye başladık. Yani şu anda bir öğretmen... Çok az öğretmen bence sınıfa dünyayı değiştirecek çocuk belki de benim sınıfımda oturuyor duygusuyla girebiliyor. Çünkü meslek o anlamıyla itibarını ciddi düzeyde kaybetti. Bütün teknolojik gelişmelere, dünyadaki bütün ekonomik değişmelere rağmen hala biliyoruz ki bir çocuğun eğitim hayatında öğretmenin etkisi yüzde otuzlar gibi çok yüksek bir oranda. Gittiği okul değil, aldığı Eğitim programının ne olduğu değil, hangi yabancı dilde eğitim aldığı değil. Hala tek başına öğretmen bu kadar güçlü bir etkiye sahip. O zaman ben kendi alanımda bir etki yaratmak istiyorsam bunu tek başıma yapamam. Bunu bir öğretmenler ordusuyla yapabilirim. Ve değişimi sadece bir şehirde, bir köyde, bir ülkede yapmanın da artık yeterli olmadığını düşünüyorum. Değişim bütün dünyayı etkileyebilecek bir değişimse aslında doğru ve güçlü bir değişimi, tarif ediyor oluyor. O nedenle teacher.net diye bir girişime başladık. Çünkü e, Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'ya işte Orta Asya'nın steplerine kadar gittiğinizde öğretmenlerle öğrencilerin sorunları o kadar birbirine benziyor ki. Aynı yerden acı çekiyorlar. Aynı yerden mutlu oluyorlar. O zaman biz onları bir büyük ağın içerisinde nasıl toplarız diye düşünüyoruz düşünmeye başladık. Yani Türkiye'deki bir öğretmenin Zümre arkadaşı bir mesleki dayanışma Zümre arkadaşı niye Amerika'daki ya da Afrika'daki ya da Ortadoğu'daki bir öğretmen olmasın? Çünkü dünya globalleşiyor. Öğretmenleri de globalleştirmemiz lazım. Siz sadece dar çerçevesinin içine sıkılmış sıkışmış bir öğretmenle çocukları global dünyaya hazırlayamazsınız. O zaman önce öğretmeni global dünyayla buluşturalım. O zaten öğrencilerinin de orayı Orayla buluşabilmesi için yeni kanallar bulur, yeni yollar bulur. Çünkü öğretmen ne öğrenirse, ne yaşarsa bunu öğrencisine aktaracak. O yüzden biz öğretmenlerin dünyanın her köşesindeki öğretmenin bir ağ etrafında toplanması, birlikte öğrenmesi, deneyimlerini paylaşması, başka ülkelerin öğretmenlerinin birbiriyle belki görev değişimleri yapması gibi bir ağ oluşturmaya, Karar verdik. Ee, dünyanın her yerinde örgütlenmek gibi de bir niyetimiz var. Şu anda onların ön çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü dünya artık e, tek bir ülkedeki bir insanın problem çözme kapasitesiyle çözülemeyecek kadar büyük sorunlarla uğraşıyor. Bizim hiçbirimizin çocuğu sadece kendi şehrinin, kendi köyünün, kendi ülkesinin problemleriyle uğraşmayacak. Çünkü dünyada yaşanan yani Çin'deki küçük bir kasabadaki bir virüs bizi iki buçuk yıldır hepimizi evimize kilitledi. Yani biz orada ne olduğuyla ilgilenmediğimiz bir dünya artık ortadan kalktı bana göre. O yüzden bugün okullar müfredatlarını değiştirecek, öğretmenler bakış açılarını değiştirecek ki dünyanın her köşesindeki problemin bizim problemimiz olduğunu görelim. Dünyanın her köşesindeki iyi şeyin bizim daha iyiye gitmemiz için... Bir fırsat olduğunu görebilelim. Onu başlatacak yeri de öğretmenler olarak gördük. O nedenle de bir global öğretmen oluşturmakla ilgili heyecanlı bir yolculuğa başladık. İlk kez de dışarıya dönük aslında kendi sosyal, sosyal medya hesaplarımız dışında çok mutluyum ki açık radyo dinleyicileriyle paylaşmış oluyoruz. Bir adres verdim. Bu adres şey miydi? Yayında olan bir adres miydi yoksa üzerinde çalıştığımızda? Yani. Yok. Şu anda teacher.net adresine girdiğinizde çok kısa bir tanıtım metniyle birlikte gelişmelerden haberdar olabilmek için de bir mail adresi var. Oraya mail adreslerinizi bırakırsanız bu büyük heyecanlı yolculukta çünkü burada ben kendimi sadece başlatıcı olarak görüyorum. Bir ağın başlatıcısı olarak görüyorum. Umut ediyorum ki a çok büyüyerek. Dünyanın yani hayalimiz orada şu dünyanın en büyük mutlu öğretmenler ağı diye tarif ediyoruz. Eğer dünyadaki mutlu öğretmen sayısını birbiriyle ilişkideki öğretmen sayısını artırırsak ana hedefimiz çocuk çünkü bir okul bir öğretmen yani öğretmenlik mesleği çocuk olmadan hiçbir anlamı olmayan bir meslek yani ana dokunmak istediğimiz yer sonuçta çocuk. Biz dünyadaki bütün çocukları mutlu ve iyi öğretmenlerle buluşturalım istiyoruz. Hani bir kez daha büyük hedefler peşindesiniz. <gülüyor> evet, bu çok bu bu çok özel heyecanlandığım bir iş. Yani bunun çok fazla insana dokunabileceğini düşünüyorum. Çünkü özel okul yatırımları diğerleri biraz da hayat idame ettirmekle ilgili. E, ama daha çok çocuğun hayatına dokunabilmek, onların daha iyi bir dünyada yaşamasına hizmet edebilmek beni kişisel olarak daha çok heyecanlandırıyor. O yüzden bugüne kadarki galiba en heyecanlı projem diyebilirim. gönül rahatlığıyla. Bu çok ortaklı bir projemin yurt dışından zamanımız azalıyor o yüzden pat diye. Evet evet çok sordum. ortaklı. İki yıl içerisinde altı ayrı ülkede hizmete girmesini hedefliyoruz. Sonrasında da aslında her ülkenin kendi içinde örgütlenmesinin olduğu. Aslında Türkiye'den başlayan belki de en büyük ağ olacak bu. Ama her ülkede kendi içinde örgütlenilen, kendi içinde ağlarını oluşturan toplamda da global ağa hizmet eden bir yapı olacak. iki yıl içerisinde 600 ülke bu ağa dahil olacak. Sonrasında bütün dünya tabii ki hedefimiz. Çok güzel. Ee, bu meselenin daha çok su götüreceği kesin ama zamanımız kalmadı. <gülüyor> Son 30 saniyeye girmiş durumdayız. Ee, evet 9u Evet, zamanımız kalmadı. Ee, çok teşekkürler Ali Koç. Açık radyodaydınız 95'te. Eğitim üzerine konuştuk. Birçok nokta net isimli yeni bir uluslararası öğretmen ağıyla ağının haberini verdik. Ortam damla özler ve ben Rauf Kürşeman ve konuğumuz Ali Koç. Hoş, Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın sevgiler. Diğer kam.